Eûzu billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi neahmeduh Ve nesta'inuhu ve nestağfiruh Ve neûzu billahi minşurur Enfüsüna ve misiyyâti amalina Men yehdihillâhu felâ muzillelâh Ve men yüddül felâhâdiyeleh Ve eşhedü en la ilahe illallahü Vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ema abad Arapça dersimizde dördüncü dersteyiz Dördüncü dersin ilk babı isimlerin ikili tesniye yapılması, müsenna yapılması isimlerin ikili yapılması için hiçbir Arap ethani iki kelimesini kullanmaz bunun yerine isimlerin sonlarına düzenli son ekler eklenerek ikili yapılırlar İsimleri ikili yapmak için ötse gelecekleri zaman sonlarına eni yani elif ve nun eklenir Mesela örneklerde racul kelimesi bir adam. Racul bir adam. Racul'un ee, racul'un yani herhangi bir amilden etkilenmez zaman standart hareketi ötre. Elif, lam ekleyerek Raculani iki adam oluyor. Racul, raculanı. Racul'un Raculani Yani Elif ve Nun ekliyoruz iki adam demiş oluyoruz böyle. Elmer etu Eliflamlı. Elmer etu, kadın. Ee, bunu da elmer etani. Yani sondaki müenneslik taası, yuvarlak ta, açık te'ye dönüşüyor. Elmer etani. Yine Elif ve nun ekliyoruz. İki kadın oluyor böylece. Ee, üstün ve esre gelecekleri zaman ise, yani nasp edatı veya cer edatıyla birlikte geldiyse eğer, Sonlarına eyni, ya ve nun harfleri ekleniyor. Mesela raculun başına min geldi zaman min raculin tek adam. İki adam diyeceksek, iki adamdan diyeceksek min raculeini. Yani üstünlü veya esreli olacağı zaman ya ve nun ekleyerek ikili yapıyoruz min raculeini. Vc'de İmra'e teyni. Mesela o iki kadın buldu. Burada bulunan şey yani nef'ul olarak geliyor kadın. Orada iki kadın buldu. Yani o gizli zamir. Vece'de bulma fiilinin nef'ulü kadın. İki kadın. O yüzden ya ve nun ile ikil yapılmış. İki kadın buldu. İkili isimlerin isim tamlamasında kullanılmasına gelince yani buraya dikkat edilmesi lazım. Bütün ikili isimler isim tamlamasında mudaf olarak geldikleri zaman daima nunları düşer. Hani elif ve nun eklemiştik ya veya ya ve nun buradaki nun düşüyor. Geriye elif kalıyor veya ya kalıyor. İkili ismin sonundaki elif ötre olduğunu gösteriyor. Ye ise üstün veya esre olduğunu gösteriyor. Mesela İmre etel meliki İmre etel meliki. Yani kralın iki karısı. İmre etal, imre idi. kadın, imre etani idi. Nun düştü, e, mudaf yapılıyor ya. İmre etal meliki, kralın iki karısı. İkinci örneğe bakın. Li harfi cerriyle gelmiş. Li harfi cerrinden dolayı ya ve nun ekliyoruz Limreteini, Aslı bu. Ama Limreteyi Ahmet dediğimiz zaman Limreteyi Ahmet, Ahmet'in iki karısı için. Li harfi cerrinden dolayı Limreyenin harekesi esre, Limreati asla tekili. İkili yaptığımız zaman Limreteini. Mudaf yaptığımız zaman Limreteyi. Ahmed'e okurken de oradaki yayı okuyoruz. Limra etey Ahmed'e. Ahmet sarif olduğu için burada Eliflam almıyor ve harekesi de o yüzden üstünlü. <gülüyor> Yine e, Elmelik kelimesine izafe ile limra eteyil meliki. Bakın Eliflam aldığı zaman nasıl okuyoruz? Limra eteyil, yil. Meliki, kralın iki karısı için. İkili isimlerin sıfat tamlamasında kullanılmasına gelince, yukarıdaki isim tamlamasında kullanılmasıydı, yani mudaf-ı mudaf, -ı mudaf -ı de kullanılmasıydı. Şimdi sıfat tamlamasında kullanılmasına geleceğiz. Sıfat tamlaması, yani sıfat mevsuf, e, dört kuralla tabi olması gerekiyordu bunların. Neydi? Birincisi, harekelerde uyum olması lazım. İkincisi, eliflahında uyum olması lazım. Üçüncüsü, erkeklik, dişilikte Dördüncüsü sayıda. Biz ikili sayılardan bahsedeceğimiz için demek ki sıfatla da bu sayıya dikkat edeceğiz. Bütün ikili isimler sıfat tamlamalarında tam bir uyum içindedir. Sıfat sayıda da nefsufuna tabidir. Aleyküm selamünaleyhümet. Mesela racülani kebirani Tekili nasıl bunun? Racülun Racül, kebirun yani sıfat mevsuf dört şeyde uydu. Nekre ismimiz. Raculun kebirun iki büyük adam diyeceğimiz zaman raculani kebirani. elif ve nun ekledik. Her ikisine de ekliyoruz. Min harfi cer geldiği zaman min raculeyni kebirayni. Min raculeyni kebirayni. Min haricer olduğu için ese geleceği yerde ya ve nun ekliyorduk min raculeyni kebirayni büyük iki adam iki büyük adam vecede cenneteyni cemileteyni vecede bulma fiili burada bulunan şey yani mef'ulümüz cennet e ama iki cennet cennetani mef'ul olduğu için harekesi üstün olduğu zaman mesela tekil olsaydı vecede cenneten olacaktı değil mi? Harekesi üstün olduğu için vecede cenneten yani nekre bir isim temmin koyacağımız zaman direkt yuvarlak üstüne şey koyuyoruz temminini üstün koyuyoruz vecede cenneten bir cennet buldu bir bahçe buldu vecede cenneten vecede cenneten cemileten tekil olduğu zaman vecede cenneten cemileten güzel bir bahçe buldu kim buldu o yani gizli zamir. O buldu. Şimdi bunu ikili yapıyoruz. Vecede harekesi, cennetin harekesi üstün olacak çünkü mef'ul. Vecede cenneteyni sıfatı da dolayısıyla sayıda da uymak zorunda. Hemen cemileteyni dedik. Vecede cenneteyni cemileteyni. Yani iki güzel bahçe buldu. Yani <gülüyor> almadın. Cennet kelimesi. Temminden beri onu söylüyoruz. Mef'ul olduğu için. Mef'ul mef olduğu için. Yani bir e, ismin üstünlü olabilmesi için, üstün harekesi alabilmesi için ya inne gibi nasvedatlarından biri nasbetmeli etmeli veyahut mef'ul olarak gelmeli. Fiil cümlesinde mef'ul olarak. Yani o cümlenin nesnesi olarak gelirse harekesi üstün olur. Burada bulunan şey yani vecede bulmak Vece'de o buldu. Neyi buldu? Cenneti buldu. İki cennet buldu. İki bahçe buldu. İsimlerin çoğul yapılması, yani Cem yapılması. Arapça'da isimler düzenli çoğullar, yani salim çoğullar ve kural dışı düzensiz çoğullar. Bunlara da, kural dışı olanlara da Cem-i deniliyor. İki kısımdır böylece. Müzekker isimlerin çoğul yapılması, müzekker erkek isimler. Eril isimler. Bunların çoğullarının sonuna eklenen çoğul ekleri eliflamlı veya nekra halinde aynıdır. Yani eliflam bu çoğul ekini değiştirmiyor. Erkek isimlerin sonuna ötre halinde eğer bu isim ötre hareketlenecekse une ne ve nun va ve nun eklenir. Esre halinde ise iğne ye ve nun eklenir. Bakın ikiliyle çoğul arasındaki farka dikkat edin. Anne ne oldu? Elif benun. U ne oldu? U Nun'a dönüştü. Raculine iki çoğul olduğu zaman. Racül. Normalde e, bu rical de yani başka bir şey olsaydı yani raculine olacaktı. Yani öyle kurala uyan bir isim olsaydı racul raculine olacaktı iine. Yani eyni ile iğne. İkisinde de ya ve nun alıyor ama birisinde eyni diye okunuyor, birisi iğne diye okunuyor. Çoğulda iğne. ikili de eyni. Yani i ile e'nin yer değişmesi var. İkili de harfken öbüründe uzatma olarak geliyor. Öyle mi? Yani öyle bir şey. Öyle de diyebilirsin. Evet, burada bir tablo verilmiş. Mesela mümin kelimesiyle verilmiş bu. E, çoğu yapıldığında va ve nun ee, üst e, ötre alacağı yerlerde var wow, ve nun. Müminun. Bakın. Mümin tekil. Müminaini, müminane, müminane ikili, iki mümin. Müminun müminler çoğul. Yani çoğul 3 ve daha fazlası için kullanılır. iki için İki şey için Arapçada çoğul kullanılmaz. ikil isim kullanılır bunun yerine. Üç ve daha fazlası için işte bu une getirilir. Ötri alacağı yerde. Üstün veya esri alacağı yerde ise ya ve nun söylediğimiz şekilde. Mesela mü'minine. Mü'mineyni esri alacağı yerde veya üstün alacağı yerde mü'mineyni çoğul alacağı zaman mü'minine Eğni ve iğne. Böyle ikiliyle çoğul arasında böyle bir fark var. Müzekker. Erkek çoğullar isim tanımlamasına muzaf olarak geldikleri zaman çoğul son eklerinden yalnızca nunları düşer. İkili de olduğu gibi. Bakın, örneğe bakın şimdi. Aslı kelimenin aslı ne? Mu'minûn. Yani müminler. Mu'minûn. Mudaf olduğu zaman mu'minûl medineti mü'minil medineti şehrin mü'mini mü'minal medineti şehrin iki mü'mini mü'minal medineti şehrin iki mü'mini mü'minul medineti şehrin mü'minleri aşağıda da harfi cer ile vermiş limü'minil limü'minil uzatmalı limü'minîl oradaki yaylıyı uzatıyoruz limü'minîl medîneti şehrin müminleri için ikili söyleyin bunu limü'minîl evet medîneti ikili söylesek bunu limü'mineyl medîneti Nun düşüyor, düşüyor tabi. Şey nun mudaf mudaf, mudaf nileyhte, nun düşüyor. İster ikili ister çoğul olsun. Ya, kendi, müminin, müminin, Sen ilk nunu da mı düşüreceydin? Mil falan. <gülüyor> Kelimenin aslında olan nun düşmez. Yani çoğun olarak eklediğimiz evet. düşüyor. Evet. Müennes isimlerin burada bahsettiklerimiz erkek isimlerdi. Müennes yani dişi isimlerin çoğul yapılmasına gelince. Daima sonuna eti, elif ve ta, te ekleri getirilerek yapılır. Elif, lamlı ve nekra durumunda son eklerde bir değişiklik olmaz. Üstün ve esra hallerinde bakın, üstün ve esra halilerinde e, harekesi esra olarak, teminli veya teminsiz, ötre halinde ise yine ötre olarak yazılır. Ha, şimdi şeye bakın, Örneklere bakın, tabloya bakın Mesela e, Mü'min erkekti, mü'mine Mü'minetun Dişisi bunun İman etmiş kadın, mü'minetun Burada ne olmuş? Mü'minatun oldu Elif ve ta ekledik Mü'minatun oldu Yani müenneslik ta'sı düştü Onun yerine elif ve te eklendi Mü'minat Yani kadın mü'minler el hali el minatu. üstün ve esre alacağı yerlerde müminatin yine müminatin yani kadınların yazılışı kolay burada erkeklerde ötre ve esre halinde farklılık var. Yani birinde vav yazılıyor birinde ya yazılıyor çoğul yaparken yani müminun müminine yani esreli halinde müminine veya üstün halinde müminine ama ötre geleceği yerde müminune vav ile belirtiyoruz. Kadınlara gelince yazışları hep aynı dikkat ederseniz sadece harekeyle var. Müminatun müminatin müminatin. Müminatin bakın üstün geleceği zaman ne olmuş? Nü'minâtin. Nü'minâten değildi. dikkat edin. Mesela üstün geleceği zaman tekili nasıl? Nü'minâten. İkil olacağı zaman? Nü'minâten. Esreli olacağı zaman veya üstün olacağı zaman? Teyni, Çoğul olduğu zaman <gülüyor> müminatin. Yani çoğul halindeyken üstün alacağı yerde, esre alacağı yerde yazılışı fark etmiyor. İkisinde de müminatin oluyor. Ama ikili olduğu zaman bakın mümineteyini bu şey hali. Esre ve şey üstün veya esre alacağı zamanki hali. Mü'mine <gülüyor> teyni. Aleyküm <gülüyor> selam. Ama çoğul olduğu zaman e, burada yazılış bakımından fark yok. Yani değişiklik yok. Sadece ötreliken mü'minatun esreli veya üstünlüken <gülüyor> mü'minatin. Yani sondaki hareket fark ettiriyor sadece. Müennesi. Dişi çoğullar isim tamlamasında mudaf oldukları zaman kesinlikle termin almazlar ve erkek çoğullarda olduğu gibi son harfleri de düşmez. Bak da dikkat etmemiz gereken başka bir kural erkek e, isimlerle dişi isimler arasında çoğullarında. Mesela mu'minatul Medineti kadınlar belirtilirken yani şehrin kadınları belirtilirken bakın T düşmedi erkeklerde düşüyordu Mutminul Yukarıya bakın. mu'minul medineti. Nun düştü yukarıda. Ama kadınlardaki bu t düşmüyor. Müminatul medineti. Yani şehrin mümin kadınları. Fi harfi ile verilmiş bir de. Fi cennetil ardi. Cennet kelimesi de yine dişi bir isim. Fi cennetil ardi. Bakın burada da fi sadece hareket ederek fark ettirmiş. Fi cennatil ardi. Burada da t düşmedi gördüğünüz gibi. Yeryüzünün cennetlerinde, bahçelerinde. Cemi mükesser. Burada yanlış mı Nerede? Yani bu çoğullarda olduğu gibi düşmez diye. Evet. Erkek çoğullarda olduğu gibi düşmez yani. Erkek çoğullarda düşer. Bunlarda düşmez. Cemi mükesser, yani düzensiz kırık çoğullar. Bu bahsettiğimiz çoğullar düzenli fiiller hakkındaydı. Bir de düzensiz fiiller var. Az önce bahsettiğim mesela rical kelimesinde olduğu gibi. Rical çoğul. Ricalun, raculun ne değil onun çoğulu. Racul tekil, raculeyni ikisi, raculani ikilisi. Çoğulu rical. İşte buna düzensiz deniliyor. Yani diğerleri düzenli. Mesela mü'mine veya mü'min erkek mü'minun mü'minani ikisi üç, mü'minune. Bu düzenli. Burada bu babta artık düzensizlere geçiyoruz. Bunu da çoğullarını bilmek gerekiyor bu yüzden kelimenin. Bu, bu da lugat yardımıyla olur genellikle. Yani çoğulunu öğrenmek için bir ismin. Bir önceki konuda düzenli çoğul e, kalıpları ve çoğul ekleri gösterildi. Ayrıca Arapçada kurallara uymayan düzensiz çoğullar da vardır ve tek bir kalıbı yoktur. Yani bu tek bir kalıba uymaz. Bazen mesela Rasul, Rasul tekildir bakın elçi, Rasul. Çoğulu Rusul, Çoğulu, rusul. Medine tekildir, Müdün çoğul. Bazen Medain diye de gelir. Yani bu bir kurala bağlı değildir bu. O yüzden bunlar e, düzensiz çoğullar diye ayrı bir babta işleniyor ve burada bazı kalıpları verilmiş. En çok kullanılan, en çok kullanılan kalıplar bunlar. Mesela efîlâi i nebi kelimesinin çoğulu mesela. Peki bunun düzenli çoğulunu Kur'an-ı Kerim'de gördünüz mü? Nebi kelimesinin nebiyun diye. Ves-sabitîne ve nebiyûne ve istihine diye. Nebiyun geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. He? Nisa suresinde geçmesi lazım. Yani demek ki düzenli şey de var, düzensizi de e, bunu zaten biz gayrı Musarif diye veriyoruz değil mi çoğulunu? Enbiya kelimesini. Enbiya da yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir şey. Nebi kelimesinin çoğulu yine. Bu düzensiz çoğul ama. ef ilâ babındaymış. Demek ki çoğulun en sık kullanılan kalıpları Ef-ilâ-i fu'ûlun Fu'lâ-un Bu kalıpları vermiş. Yani bu bilgi olsun kabilinde Mesela e, buyutun fu'ul kalıbında. Fu'ulun uzma u Uzma u, fula u kalbünde. Bunları incelersiniz. Yani bu işte dediğim gibi ancak lukat yardımıyla çokça işte tecrübe edinerek elde edilecek bir şey bu. Burada bu tür çoğullar üç kök harfli bir isme e harfler getirilerek yapılır. Tekil ve düzensiz çoğulların hepsinde değişmeyen tek şey üç kök harflerinin aynı şekilde dizilmiş olmazdır. Bu, e, Arapçada bu tip kalıplar genellikle fiil kelimesinin kalıbıyla veriliyor. Mesela feale, feale e, herhangi bir isme veya fiile bu üç kökün diyelim becede. Vav harfi faul fiil, vav fe'ye denk geliyor. Cim harfi ayna denk geliyor, buna aynul fiil deniliyor. Lam harfi de dale geliyor. Yani üç köklü olan kelimelerde bu şekil. Mesela mülk, meleke, mim, lam ve kef harfleriyle. Melikun, çoğulu, mulukun Bir kalıbı bu. Burada yine e, tablo halinde çoğul ve tekillerin e, değişik kalıplarda örnekleri verilmiş. Mesela İbn Benûn Benûn Oğullar İbn'in çoğulu Benûn Ebna'u da yine çoğulu Benûn da çoğul, Ebna'u da Yine çoğulu Yani bazen Benûn kullanılır, bazen Ebna'u kullanılır Tıpkı az önce söylediğimiz Enbiya ve Nebiyyûn Kelimesinde olduğu gibi Esma'u, isim kelimesinin çoğulu isim isim Esma, isimler Aynı şekilde esamin. Bu da ismin çoğulu. Bazen esam, bazen esma kelimesi bunun çoğulu olarak geliyor. Yet kelimesi el. Eyd'inde elin çoğulu, yed'in çoğulu. Eyat şeklinde de geliyor bu bazen. Yeyt ve eyat. Yed'in çoğulları ikisi de. Azim, izamun ve uzamau. Kitabın kitabın çoğulu. Rabb'ın çoğulu erbab Raculün çoğulu rical Rasul'ün çoğulu rusul Leylin'in çoğulu leyalin Melik'in çoğulu müluk Veled'in çoğulu evlat Yani evlat, çocuklar demek Arz, erad Bint, benat, Beyt, buyut Ayn, uyun. Sagir, sigar. <gülüyor> Kebir, kibar. Yevm, eyyem. Cennet, cennet. Hadika, hadaik. Bak bu da bir kalıp. Genelde ama Yok yani genel... Yani bunlar her, her birinden gelebilir. Bunların hepsi düzensiz. Şeyh, şuyuh. Medine, mudun. Nebi, enbiya. Evet. Evet. Sonra da kelimelerimizi vermiş bugünkü dersin içeriğine göre alıştırmaları da çözersiniz inşallah haftaya da alıştırmaları birlikte değerlendirmesini yaparız. Ee, burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani isimlerin ikil yapılması ve çoğul yapılması ile ilgili olarak. Tepsinin altına bir çizebilir miyiz? Çoğullarla birlikte mi? şeyi çoğullarla. Şimdi kırık cemmi... Cemi mükesserlerin tablosu çok zor. Yani düzenli olanlarda yapılabilir. Düzenli olanlarda basit ne yapacaksın zaten? Bir ikili vereceksin. Bir ikili erkek, bir ikili kadın, bir çoğul erkek, bir çoğul kadın. Sonra bunların ötre halindeki çekimleri, esra halindeki veya üstüne halindeki çekimleri. Yani bu kadar tablo basit burada. Zaten verilmiş. Yani tablolar halinde verilmiş bunlar. Fakat kırık çoğullar o biraz zor. Kırık çoğullar alıştırmalara alıştırmalara bakmıştım ama şu oku hareketi tercüme ikinci bölüm yani B. Evet. Şimdi, o şey, melikul diye başlıyorlar mı? Orayı yaparken ben kendim, mesela en sonunda olur Kebir tekil olur. Burada el-kibar, kibar, mulukun sıfatı. Kralların sıfatı. Medine dişi bir kelime. Şayet Medine'nin şeyi olsaydı orada dişir sıfat verilmesi lazımdı. en de de mesela, Sa ul mesela, onun arkadaki meal doğru bu dördüncü dersimdi. ne demiş adamların kadınları ne öyle mi tercüme etmişler evet Öyle dedilerse, bayağı bir çoğallamışlardır. Nerede bu ya? B şıkkı... Adamların diye geçmiyor, nebilerin diye geçiyor bendekinde. Dokuzuncu. B şıkkının dokuzuncusu. Sen başka birim baktın acaba? Ben mi? Burayı yaparken... Sen beşe mi bakıyorsun? 5. dersen bakıyorum 5. dersin 5. şık olarak Nisa Rıcal müminin tamam doğru mümin adamların kadınları mı? evet sen ne yaptın? son harfi 2. adamlar 3. olanlar. 5. Şey. Kadınları değil mi? De. Kadına değil. İki değil? Nisa çoğul Mini. Mini ne? Kesmedi mi? Değil. Minine. Değil çok. Çok mu? Ha. Mini ne? Şimdi burada ikili olan bir şey yok ki ona. Sen bunu evet. eyni diye okusun yani rical da çoğul, nisa da çoğul. Yani. <gülüyor> Fevzi... Sebzeler bunlar kurallı şu olduğundan yani kendi kalıbında olan şeyler yani. Bunlara ayırt etme şansımız mı bazen cuma içerisinde? Zor. Yani yeri geldiğinde görülür o da. Eee eğdin. eri geldiğinde görülür bunlar. Yani genelde bunlar kendi şeyinde geliyor, kalbında geliyor. Mesela enbiya kelimesi burada enbiya diye kural dışı olan verilmiş. Bunu biz esre geleceği yerde, estağfurullah üstün geleceği yerde enbiya e Temmizsiz okuyorduk. Esri alacağı yerde. Aynı üstünde olduğu gibi. Evet. İşte o, işte kelimenin kendi yapısına göre değişiyor bunlar. Yani tek bir kurala uyduramıyoruz. Subhanakallah ve bihamdik ve eshado en la <gülüyor> ilahillah tevattekallashirikelik ve astafrukebatubilek.